The and it ain't gonna change. This city stays with me even if I ain't here I'm from the cronks, you won't see me up in Mayfair I made a wave here, the suburbs and the stakes here Never played fair, my ways tainted like my main pier Stay clear I'm in my own lane, you ain't safe near Raising the stakes every day, had to erase fear Everything I spray rare, I've been around the block Ain't a novice, no mobbing than biggums by the spot I put words onto rhythms, envisions all I was Used to stall, now we steady trying to walk to the top Give thanks for all I sought, now we sorting a lot Tryna to tour, I need more, what you need? Tryna to tour, I need more than the block These streets raw, peeps moan for a cause and forgot And it ain't more than these thoughts that I got Still walking this course that we cross, cross, cross. I'm on some changes, all love stays the same All love stays the same And it ain't gonna change, change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 Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Baharı beklerken, baharın ortasına düştüğümüzü rivayet ederken, yok cemreler düştüğü yok, öyle oldu, yok böyle oldu diye dili gelirken, ne bahar kaldı ne bahara geçişkenlik, o e, kendi içerisindeki o yeniden uyanış falan. Eskiden bunlara dair teferruatlar vardı. İşte nevros kutlamaları güzel geçerdi. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Eskiler, çok eskiler. Bugün hayat hakkı sıfırlanırken diriliş meselini konuşacağız. Ee, Türkiye nezdinde başlayıp e, bir yandan savaş devam ediyor, bir yandan pandeminin kırılganlığı devam ediyor. Bir yandan ekonomik baskının artık ulaştığı boyut ve aldığımız maaşların yerleri çalındığı ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor. Hangi birisini neresinden anlatırsan anlat. Bir ahlar ve vahlar ve tühler bina edilmeye devam ediyor. 352. sesli meramın içerisinde karşı radyodan 224. seslenişimizin içerisinde duraksamadan e, bir teviye, bir karanlık merama dönüştürülüyor. Ve bu hepimizi kuşatıyor. Her şeyin, hemen her şeyin, hemen hemen her şeyin muktedirin tahiline göre hiç edildiği, yok sayılıp da üstünün çizildiği bir yerden biliriyoruz. Her şeyi ve her şeyi kendi makamı o iktidar pratiği için faydalı bir çıkarsamaya sıçrama için vesile edilen aklın her günü kuşatmasına tanıklık ediyoruz. Düzen devam olsun da hayat isterse karanlıklara rein olsun hiç ama hiçbir halde mühim değildir buyurulur. Direniş aksiyonun geriletebildikçe demokrasi mefhumu açık bir biçimde yağmaya esir edildikçe hakkında hukukunda hiç edilmesine kademeler bir bir aşıldıkça Oyak sayma ve bütün bu hederet etme hallerine bir ülke kalıcalaştırılır ve selam. Bir teyakku sürekliliği dahilinde normatif yerle bir edilir. Umudun çürütülmesi mesele edilip birebir yapılan edilenlerle hayat hakkı sıfırlanır. Bir pandemi süreci, Muğla kılınmayan bir ekonomik çökertme, aralıksız olarak devam ede duran bir savaş ve yıkım güncesinin sınırında hayatlara düşürülen şehirlerle birlikte bir yer, bir yurdun tas tamam dönüşümü nihayetinde var edilmek istenir. Yeni denilen ülkenin bir ustalık dönemi eseri olarak anılan ve bildirilenin nasıl cürümlerden mühem olduğu için bu aralıkta kullanış. kılınır. tevi kılınan her hamle, kural kaide kabilinden icrasına düşülen her tahayyül, var edilen her gün bu bariz dönüşüm menzilini yeniden ve yeniden imal eden muktedirin de foyasını ortaya çıkartır. Bütün yaldızlar döküldüğünde... Katran karanlığında mihmandarlığın nasıl biçimlendirildiği ayağın beyağın gün yüzüne kavuşur. Mesel yaşamın direnişten, sözde, sesten ve 32 kısım tekmeli birden birliktelikten mahrum konulmasıdır. Despotluğun göndere çekildiği yerde atılan hemen her naranın demokrasi adına eksikleri tamamlamak için değil de bir teviye yeni marazlar imal etmek adına olduğu bir karşılığa kavuşur. Bu hallerle bir yeniye varılır mı? Sahi ama sahiden. Çünkü... Dönüyoruz dolaşıyoruz. bir e, Türkiye'nin bir arabuluculuk meselesi var hani birazdan Nevruz'a değineceğiz ve Kürt sorununda ulaşılan durumu ve Urfa Barosu'nun da açıkladığı gibi 16 yaşındaki Muharrem Aksan'ın katledilmesi sürecini program içerisinde anlatacağız ya da dilimiz döndüğünce bir ufak değineceğiz ama pandemiyi kendi çıkarları için kullandılar ekonomik çöküşü ve krizi biteviye kendi çıkarları için kullandıları asgari ücret zamlarını bir propaganda malzemesi addedip aha size refah aha size gelecek falan deyip de asır liderinin sayesinde asırlık bir e, zam mı reva gördüklerini ya da işte biz ezdirmiyoruz kardeşim sizi falan filten fıttık derken... Bilakis e, ezdirmeye devam ettiklerini ki bugün açlık sınırı e, 4980'lerin üstüne çıktı. 12-13 bin liralarda da açlık sınırı var. E, minimum asgari 3 ya da 4 kişilik ailenin geçim sınırları. E, kitabı 2 e, ayda 3 ayda bir ancak alabilir olduk. pla ya da herhangi bir e, müzik aygıtının yani içeriğinin bulunduğu yayını senelerdir belki almıyoruz pandemiden çok önce başlamıştı bu dijital aboneliklerdesiniz hasbel kader ulaşılabiliyor kültürsüz sanatsız geleceksiz bir öngörüsüz hep bıteviye işte survivorlar bilmem neler şunlar bunlar ve eee büyük malikanelerdeki abuk subuk çarpık ilişkilerin o onunla bu bununla şu hikayelerinin Müge ablalar yok Nursel abcam Nursel bacılar bilmem ne giller onların sabah ekranlarında gösterildikleri işte o onun gözüne oymuş bu bunun kafasını kırmış bu bundan para çalmış hikayeleri gerçekten ne kadar koptuğumuzu ve yeni okyanusyamızın yani yeni Türkiye'nin nasıl da biteviye bu boktanlık içerisinde yükseldiğini aslında bok çukurunun içindeyiz de biz fark etmeyelim de işte atıyoruz uçuyoruz refah devletiyiz şöyleyiz böyleyiz bahislerinin denk getirildiğini gördüğünüzde e, hayatında tam anlamıyla direniş mefhumunu nasıl görüyoruz. E, Elimizden çalındığını, hayat hakkının nasıl sıfırlandığını da görebiliyoruz. Ve bunu da sürekli vebitebiye bir biçimde muktedir elinin altında bulunan 30'dan fazla ulusal kanalla yapıyor. Ee, en az 20 civarında ulusal yayın yapan gazeteyle yapıyor. Ee, binlerce belki binlerceye ulaşan işte o radyosuydu, osuydu, suydu ve internet mecrasıyla o binlerce... Ee, çeşitli hücreden aynı haberler geçiyor. Troller vasıtasıyla kiraladığı troller vasıtasıyla bu segment devam ediyor ve her türlü şeyden hıyanetten, her türlü kötülükten, her türlü melanetten daha da güçlü çıkıyoruz ama karnımız tok değil. Aa, mesela ya da e, elektriği yakarken 10 kere düşünüyoruz ya da işte bir seyahat planlarken en az 5 kere düşünüyoruz. Yarın bir gün kafamıza bombalar yağabilir mi serzenişini artık sürekli taşıyoruz. Ya da ne bileyim işte deprem olur mu İstanbul'da gibi tırnak içerisinde önemli ad edilen bir şeyde bile. İstanbul'un zaten bir başına bırakıldığını, herkesin her altı kendi başına yediğini ve %90'ın çalışıp sadece belli açılardan %9'un ve %1'i de artık isterse kıyamet kopsun kardeşim gün ya onunla dinleyen haramzadenin. Yani %90'a %10 gibi bir farkla bu ülkenin sömürülmesini tanıklık ediyoruz ki her şey zaten birbirine bağlanıyor. Her şey birbirinin içerisinde lehimleniyor. Ve bu durumda da hayatın kuşatılması kendiliğinden görünür kalınıyor. Anlatacağız. Alex Perez Verbs ile beraber de Stay the Same ile başlamıştık. 1985 müzikten. Alex Perez bu sefer solo, Vairua, EP'nin aynı ismi taşıyan parçasını konuk edeceğiz. Arkasına Sabrix, Juice, Soul Feeling Recordings'tan sesli meranda olacak. film. Türkiye'ye bir ayrı meseleleri konuşacağız ama savaşta da 33. gün geride kalıyor. <gülüyor> Bu arada e, dün Mağripol tabii ki düştü ya da en azından düşmüş gibi oldu. E, artık talan edilecek bir yer kalmadığı için her taraf mezarlığa dönüşmüş durumda memleketin. Ukrayna'nın o kısmının. Ee, dahası Rus birlikleri sürekli işte ilerlemeler, gerilemeler ve sağlı sollu yalpalamalar içerisinde Lviv bombalandı pazar günü. Bu Bugün de gün içerisinde Türkiye işte bir müzakereci, arabulucu, bir barış seveci yolda soh, cihanda sohççu olarak e, Rus devlet başkanı Putin'in işte Başamir telefonda görüşmüş ve bu heyetler işte Türkiye'de müzakere masasına oturacaklar yarın ve 30 Mart arasında yani 29 ve 30 Mart arasında Rusya'nın talebi tabi nötralize olmuş ve tarafsızlığını ilan etmiş olan işte tarafsızlık statüsüne sahip işte İsveç'in sahip olduğu gibi ya da işte Kuzey ve NATO'dan. Dışarıda duran ülkelerin var ettiği gibi tarafsızlık ilkesine sahip bir ülkeyi var etmek. Zelenski de diyor ki ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasada değişikliğe hazır olduğunu belirtiyor. Rus gazetecilere röportaj yapmış. Güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersizlik, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazırız. Rusya'nın ilk talep ettiği prensip noktası da büyüdü ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlatıldı der. Rus ordusunun ülkede bulunmasına durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkat çeken Zelenski savaşının kısa zamanda sona erdirilmesi mümkün olduğunu ancak Putin ve çevresindekilerin bunu uzattığını da dile getirir. Putin'le anlaşmamız lazım, anlaşmaya varmak için de Ukrayna'nın askerlerini çekmesi, Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor der. Ukrayna'nın ee, Ukraynalı müzakereci David Arakham'ya Türkiye'de yüz yüze yapılacak görüşmelerin yarın sabah Türkiye saatiyle onda başlayacağını da beliriyor. Kremlin sözcüsü Peskov yüz yüzüce yapılması önemli der. Türkiye'ye gideceklerini de kaydediyor işte Peskov. Ancak teorik olarak yarın başlayabilir. Müzakereler sürecine yorum yapmaktan kaçınıp yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntı veremiyorum der. Dışişleri Bakanı Lavrov İstanbul'da gerçekleşecek müzakereye ilişkin açıklamasında Rusya ile Ukrayna arasında yüz yüze müzakereler bugün yarın başlar. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz diyebilir. Tem bu arada delik dişik edilmiş kentler milyonlarca insanın evsiz barksız bırakılıp e, kiminin Polonya'ya kiminin Rusya'ya doğru yönlendirilmesi yani yurtlarından koparılması geri döndüklerinde nereyi bulacaklarını bile bilemedikleri e, bir ortama haiz olması ve aralıksız bombardımanlar bombardımanlar bombardımanlar neticesinde e, Kiev'in neredeyse epey bir kısmının her sonu Harkiv'in e, göz, gözümüzün gördüğü ya da işte Odessa'nın e, ve tabii ki Lviv'in işte yavaş yavaş ama e, istikrarlı bir biçimde Putin efendi sayesinde e, sadece Ukrayna'nın yüzünü batıya döndüğü nedeniyle yani sadece Ukrayna'nın yüzünü batıya NATO'ya işte NATO'ya terör örgütü diyebiliyoruz biz bunu söylüyoruz ama işte hani Ermenistan'ın zamanında yaptığı gibi batıya bir selam vermesinin bedelini Dağlı Karabağ'da işte Anlatıyorum ben onu. 40 gün 45 gün boyunca sürekli bedel ödeyip o insanların hayatlarına mal olmasa ne yol açan 30 yıl sonranın rövaşına dönüşen bir şeyi, şekli. Bu sefer Zelenski önderliğindeki Ukrayna yaşadı. Ki daha önce Gürcistan yaşadı. Daha önce tekrar Ukrayna yaşamıştı. Ki onlara Kırım'ı e, ilhak edilmesiyle geri dönmüştü. Ukrayna'nın Volin bölge varisi Yuri Pogulayko, Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesinin Belarus'tan fırlatıldığını da iddia eder. Bu sabaha karşı çıkan bir haberdi çünkü. E, yani bunun radara yakalanmadığını ve kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını ölen ya da yaraların olup olmadığı konusunda da henüz kendilerine bilgi ulaşılmadığını kaydır. Böyle bir biçimsizlik, böyle bir taküm etme biçimi içerisinde yıkım da şekillendirilmeye devam eder ve yani barış kim konuşacak meselesine artık geçtik. Barışa ne zaman sıra gelecek ee, mevzusuna bir türlü sıra gelemiyoruz. Ee, yani her şey olabildiğince çeşitlendirilmiş bir biçimde yıkıma doğru çıkartılırken ne Bay Zelenski ne diktatör Putin ne o ne bu Hayatı saydın istiyorlar mı meselesinde gelip tıkanıyor. Ve işte dediğimiz gibi Zelenski'nin sadece bir hatası ülkeyi bugün yangın yerine çeviriyor. Onlar direnmeye devam ediyorlar epey farklı kaynaklardan görebildiğimiz kadarıyla. Onlar işte hani sonuçta birazdan da ineceğimiz gibi Kürt halkının direniş mücadelesinde olduğu gibi Kobani düştüğünde işte aslında sadece Kobani düşmeyecekti. Rojava'nın genel kırsalında yaşayan Kürdünden, Arabına, Ermenisinden, Süryanisine, Esedisine ve Arabına ve dahi Suriyeli, Şiisine bir sürü bir kimliğe bir ültimato haline alacaktı. Ve o mücadelenin bir benzeş formu şu anda Ukrayna'da sergileniyor. Ha evet diyeceksiniz ki Azov Tuga'yı, evet diyeceksiniz ki Rusların gönderdiği Çeçen... ...milisler bilmem neler... ...onların hepsinin Allah belasını versin ama... ...sıradan yurttaşın hayatının da giderek... ...çürümeye terk edildiği bir dünyada... ...bu direniş mefhumunu unutturarak... ...bu direniş mefhumu ve... ...hayat hakkını sıfırlayarak... ...hiçbir iyi gün... ...hiçbir olumlu anlamda... ...bir gelecek vaat edilemez... ...buna değinmek önemli... ...Sabrix hatersla devam edeceğiz... ...Soul Feeling Recordings'dan... ...hemen arkasına Impact Müziği oluncaz... Bu senin önemli kayıtlarından biri. Frame base ile beraber Baron parçası Ses Timera'da karşıladı. gerçekliğimize geri dönelim. Nihayetinde bir sanal yeni oşnya ya da okyanusya içerisinde hayat memat mücadelesi devam ediyor ve bir anlamda hayat hakkı sıfırlanıyor. Ama bu arada direnenler de var. Şöyle ki yüzbinler akın etti Diyarbakır'da, Ahmet'te, Dikranagert'te, Nevroza. Polis biber gazı ve tomayla müdahalesine de yurttaşlar alana girmeyi başardı geçtiğimiz hafta. Sahne önünde çift sıra barikat ve 3 metre tel örgü çeken polis halkın tepkisine dayanamayıp geri çekilir. Duruma tepki gösterilir. Tabii ki Ayşe Acarbaşaran HDP kadın meclis sözcüsü, hiç kimse Ahmet halkının iradesine karşı duramaz. Diyarbakır Emniyeti ve Valilik provokasyon yapmayın diye bildirir. Bu arada o çizgiler açılır. Nevroz özgürlüktür, halk iradesi gasp edilemez, eş başkanlık mor çizgimizdir yazılı çeşitli pankartlar da açılır. Ve ee, olabildiğince yalın bir biçimde Nevroz 2600 yıllık bir direniş olduğu da tekrardan ifade edilir. Hani sadece bir e, bayramlaşma seremonisinden ziyade Pervin Buldan bu arada konuşma yapar. Bugün kardeşlik eşitlik günüdür. Nevroz ateşinin yanında her meydanda Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak Leyla Güven, Aysel Toluk, Ayla Akat var. Cezaevlerindeki bütün yoldaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Deniz Poyraz, Kemal Kurgut şahsında yaşamınızı yitiren, yaşamını yitiren bütün yoldaşlarımızı rahmetle anıyor. Bize bıraktıkları mirasa sahip çıkacağız diyorum. Nevroz diriliştir, aynı zamanda umuttur, barıştır, kardeşliktir der. Nevroz kadındır, gerçektir, gençliktir diye bildirir. Nevroz sadece Kürtlerin değil her yerde direnen işçilerin, emekçilerin, milyonların bayramıdır. Zulme boyunu eğmeyenlerin bayramıdır der. Ankara bu meydanları duysun diye de bildirir. Ee, muktedir'in var ettiği bütün o yok saymalar, hakir görmeler ve kimliksizleştirme çabaları ve öznesi bilakis Kürt olana karşı tahammülsüzlüğe karşı bir diriliş mesele var edilir. Bütün İlohza'nın dört bir yanında dört parça ayrılmış olan Kürdistan sahtı mahallelerinin belki de en ağır yıkımlara ev sahibi olan bir sahnede yani Ahmet'te Cürme yeter artık çıkışı kesintisiz var edilir Diyarbakır meydanından. Kolluğun şiddeti meyal hali, durdurak bilmeyen işkenceci ola gelen tavrı ve daha kimin ne dediğini duymadan anlamazdan gelerek Salta Apo bahsinden dolayı bir halkı terörist ilan etmenin rezil kepazeliği karşısında Diyarbakır sesini de meramını da birlikte kılıp tecrit, inkar ve imha politikalarının çatısı soykırım hamlelerine karşı bir tavrı ortaya çıkartır. Kadını, erkeği, LGBTİ, küplası, Müslümanı, ezidisi, hristiyana, araba şu ya da bu kimlikten ola gelen tüm yüzeyleriyle Kürdistan altları bütün bütün tüm o var edilen karanlık kuşatma silsilesine teslim olmayacağını bildirir. Hep birlikte ortaya çıkan imge de bir asırdan uzunca bir süredir devam olan inkar, ötekileştirme, ayrım ve hiddete esir kılınan bilinen bir coğrafyada yaşamın dönüşümünü mutlak direniş ile var edilebileceğini de bir manifestosudur duyana görene ve sahiden anlamaya çalışana. Ee, Van'da da tekrar gerçekleştirilir. Onun haberi de Sesli Meram'da var. ve Bu arada tabii ki bu etkinlikler, bu bildirimler içerisindeyken Nevroz direnişlerine karşı devletin tahakkümü de kendini yeniler. Ee, devlet ne var dedi? Üstün körü bir halde örtbas etmeye geçiştirmeye çalıştığı Kürt sorununun aslında ne şekilde hala güncellenileni, kanıtları sokaklarda varisidir. Az hangi nevroz kutlaması varsa bölge illerinde zapturaptı altına alınıp insanlar kuşatılıp gözda ya da gözaltında kendisi var edilerek her şekilde susun buyrulur. Aralıksız bu dikte edilir. Bir örnek olarak Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde nevroz kutlamak isteyen öğrencilere faşist gruplarca saldırı girişimi düzenlendi. Öğrencilere saldıran faşistlerin satır kullandığı görüldü. Saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ama tabii ki hiçbir işlem yapılmadı. Ahmet'te de Nisebin'de de toplu gözaltı furyası olur. En önemlisi de hem hava savunulmuş bir hak kavramının kökten bariz bir kötülükle lav edilmesi gayreti güncellenir. HDP'nin siyaset sahnesinde bir hal ve bir biçimde el çektirilmesi için var edilen cerrahat, o nevroz kutlamalarına karşılığında sabit bir Kürt nefretine dönüşümü ve nicesiyle bir kere daha bahar kutlamasına karşılamasına var edilir ve bununla hemhal kılınır. Van'da var demiş olan sesleniş tam da şu birkaç satırdan unutturulup NASA'sa alışıp kanıksanır denilen tahkim hallerine karşı toplu bir reddiyeyi de sunar. Bunlarla ve bu kadar kesin ve doğrudan müdahalelerle Kürt halkının bölgede yaşayan tüm diğer halklarla biri ve beraberce kurdukları itiraz hatta sonlandırılmak istenir. Ve bununla nicesinde gördüğümüz, nicesinde aşina olduğumuz tehdit ve tahkimin zorbalıkla bütünleşik kılınması meramının da özetini sunar. Var demiş olan gelen yeni tıpkı basın günün katran karasının yolunu takip edendir. Yeni dedikleri ülke. Önümüzde bina edilmeye devam olan tahayyül yurtta bahsinin vahşeti örtbas etmek için kullanılan bir ayraca dönüşümünü de sağlayandır. Memleketin asırlık yaraları bu hallerle hiç kesintisiz bu pratiklerle muktedirin doğrusu buyurularak yancı faşist ağın, Muhalefet diye çıkagelen özbeöz kopya tiplemelerinin aşılmaz inatları, devlet neylerse doğru eğilir halleri ve onarımları onamalarıyla beraber hayat hakkının da tırpanlanmasına vesile olur. Bu arada Kobani davası devam etmektedir. Orada hak savunucuları ve eylemlerini sözleriyle yani müdahil olan eski vekiller, tutsak edilmiş siyasiler konuşurlar. Orada bir yandan HDP'nin kapatılma davası diğer yandan HDP'yi ve HDP ile beraber harekete halkları terörize edebilmek için kullanılan her fırsat bir yandan gel gelelim. Yıkım da varlığını sürdürür. Buna dair de bunu final anonsundan önce söyleyeceğim ama Muharrem Aksan 24 Mart 2022 tarihinde Eyyubiye ilçesine bağlı organize bölge civarında çalışkan köyünde cansız bedenine ulaşılan bir çocuktur. Ailesiyle yaptığı görüşmede Urfa Baros'u çocuğun arkadaşlarına ben bir köpek bulmaya gideceğim dediğini ve gittiği bölgeden de emniyetin atış talimi yaptığı yer oldu. Cesedinin bulunduğu yerinde polislerin atış talimi yapmak için geldikleri yer olduğunu belirtilir. Ee, yine o bölgelerde yaşayanlardan edindiğimiz bilgiye göre evlerin 500 metre yakınındaki bir alanda polislerin sürekli galip, Atış yaptıkları ve o günde saat 18'e kadar silah seslerinin geldiğini söyleyen tınık beyanlarda bulunmuş. Saat 22 sıralarında o bölgede çocuklarının cansız bedenine ulaşılmıştır. Vücudunda şarap izlerinin olduğu sis mermisi olabilecek güçte taşı bile parçalayan mermilerin bulundu. Çocuğun elinin olmadığı parçalandığı vücudunun paramparça olduğu ve oraya gittiklerinde de barut kokusunun olduğu belirtilmiştir denetimsiz bir şekilde atış yaptırılan yerde devletin öncelikle çocukların güvenliklerini sağlama ve yaşam hakkının güvence altına alması gerektiği yerde Çanlıurfa Barosu olarak yaşamını yitiren Muammer Muharrem Aksa'nın ailesine başsağlığı diliyor. Olayın adına atılması için sürecin takipçisi olacağımızda kamu ile paylaşıyoruz derler. Ee, Urfa Barosu Avukat Kazım Ekinci İnsan Hakları de bunu da paylaşır. Ve yani e, o olay bir şey var edilmiş olan bu düzlemin içerisinde bir sorgusuzluk. Yani illaki kendi başınıza gelecek yıkımlardır. Aha görüyoruz yıkımların ne hallere dönüştürdüğünü. Aha görüyoruz hayatın her ne hallere konulduğunu. Dediğimiz gibi bu noktada direnişi var edemezsek hangi noktada var edeceğiz? Bu da meselemiz frame, would be. arkasına kumar bad boy sound, dipende camlarımız ama nereye anlatıyoruz onu da bilmiyorum ama bu şekilde mesel hep burada sözünü açar kılınmasında hayatın efen kılınandan çekilip çıkartılmasında daimi baskı vesairede, aklın ve normun bariz bir biçimde çürütülmesi artık kullanırsız kılınması mihmandarla istikamet kılınandır bu toplamda hangi sorun çözülür böyle bir kinle, ülkenin her yerine Yeni ülkeden ise kaç yazar ne yazar Demokrasi pratikleri çöp kalınırken, Hayat muktedir dışındaki kimliklere zehir edilirken Ne yenisi hangi yenilik sorunu kendiliğinden çözer Hemen her şeyin her gün ortaya düşen onlarca haber Birer yaraya dönüşürken Kalıcı kılınan tehditlerle karşı Direniş var edilmediği müddetçe Hayatın yıkımın vakaya adliyeden kalmaya devam edecek farkında mıyız Devletin ABC'sinin kesetesiz bir yürüm Sonu gelmeyen bir ayrım ve bunları ve çok daha fazlasını kapsayan faşizan bir düzgür ile hayatın kuşatılması olduğu artık ayan beyandır. Hayatın meselesi sürüyor. İtirazı var edebilecek miyiz? Bütün bu katran karanlığına karşı. Geleceğin yanıtları da o arafta biçimlendirilecek. Bunu da kesin olarak bilelim. Dönüştürüm ve yapılandırılan yeni ülke şablonları, yeni dünya düzenleri aman efendim pandemiden sonra dünya çok güzel bir yer olacak. Matah Artık eskisi gibi so şeyler kullanmayacağız. Hayatı tüketmeyeceğiz. Doğayı katletmeyeceğiz falan derken hastır deyip gele geldiğimiz noktaya baktığımızda iki sene öncesinden de çok daha beter bir formasyonun içerisine düştüğümüzü görüyoruz. Ee, başamir kendini kurtarmayı başarıyor bir biçimde. Başamir ve şürek kendilerini kurtarmaya başarıyor. Temizlik maddelerinden işte ım, çeşitli ıı, yemek lokantalarda KDV oranları %8'e indirilmiş. Ama bu indir bindir memleketinde her şey olur. Şekerin kilosu 50 lira olmuş. Kürdistan'da insanlar katlediliyormuş. Bunlar basit şeyler olarak görülüyor. Bizim ay yağı stoğumuz var deyip manda kaymağı, manda yoğurdu ve kestane balından tarifler veriliyor. Alenen goygoy geçilirken pazar günü mesela devlet bahçesiz kalkıp işte ata sözleriyle goygoy tweet'e atıyor rezilliğinden Niskas'ın içerisinde dünya savaşı seyretmeye devam ediyor ve e, müdahil olmuyor. Tıpkı Yemen'e, tıpkı işte e, daha öncesinde de fark ettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta sonu e, Ermenistan'ın bir biçimde bağlarını korumaya çalışan Arsak bölgesinde askeranda daha doğrusu Azerbaycan topraklarının içerisinde kala kalmış olan bir, bir avuç Ermeni'nin yaşadığı bir bölgede ee, özgürlüklerini irade ettikleri için, irade beyanında ve dirinişe geçtikleri için asker anda e, Hıramort köyü bir şekilde taciz edildi. Ee, orada dört asker öldü. Ee, dört genç, dört yaşıtımızdan ufak insan öldü. Ee, evlerini muhafaza edebilmek için. Azeriler bunu tam, tam aksine bir taciz, bir provokasyon olarak değerlendiriyor. Ee, öte yandan Artsakh'da yani e, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tanımadığı bölgede Stepanakert'te ya da Hang kentinde illa Türkçesini de söylememiz gerekiyor çünkü. E, 11-12-13 gün boyunca doğalgaz gelmedi. Ha geldi sonra geri gitti. E, i̇kinci haftasının içerisinde var mı yok mu o da belli değil. E, elektrik kesiliyor, doğalgaz geliyor gidiyor ve sürekli bir taciz var. Sürekli aralıksız bir biçimde Ermenisizleştirme var. Aynı durum işte Ukrayna'da Neonezilerden arındırıyoruz. Biz kardeşim diyen Rusya'nın var ettiğindeki gibi. Rusya bu arada Azerbaycan'a notalar veriyor. Bir şeyler bir şeyler dönüyor. Ama gel gelelim sıradan insanın hayat hakkı elinden çalınıyor. Kürtler gibi direneyebilirsek, Kürt'ün var ettiği bir biçimde herkesi eşit olarak görüp de o sorguya düşebilirsek ya da gerçekliğini en azından ayırtabilirsek dünyanın herhangi bir noktasındaki herhangi bir yıkıma karşı da ses edebilmeyi gerçekten başarabileceğiz. Yoksa milyonlarca haymat milyonlarca eksik hayat, eksik kılınmış, artık fakirleşmiş hayat, hayatın unufak edildiği bir düzlemde debelenmeye devam edecek. Kalkı cehennemin dibini boylayana kadar. Kumarachi No Repeted bu haftanın vedasını oluşturacak Deep in the Jungle Records'tan Sesli Meran bir anarşizam titreşimdi, sorgulayabilmek için can sıkıntısıydı. Karşı radyo bize bu imkanı sağladı. Teşekkür ediyoruz emek verenlerine ve bizlere bu kulları açanlara. Görüşünceye kadar sağlıcakla.